Merhaba, biz yine buradayız. Ben Murat Lostar. Merhaba, tabii ki ben de buradayım. Ben de Banu Zeytinoğlu. Ee, bu hafta böyle benim kafamı kurcalayan bir şey sormak istiyorum sana. Ama başıma bir iş gelmedi yani, merak etme. Bak ne zamandır ilk defa <gülüyor> ağlıyor galiba. Hep başına gelen işler üzerinde konuşuyorduk. <gülüyor> evet, laptopum falan ikincisi Konu mu sağlam. kalmadı acaba? Programın sonu mu geldi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman teknoloji ilerlemeyecek demektir. Böyle bir şey söz konusu olamaz diye düşünüyorum doğru, değil mi? Doğru, doğru. Bizim ekmek kapımız çok... İleriye dönük. Şimdi Murat bu ISO 9000 işte. Toplam kalite kontrolü. Evet Hı. bu tip şeyler var ya. Var. Hani herkes de bunu güzelce alıyor kalite belgelerini. Peki ben biliyorum ki bir ıı, güvenlikle ilgili bilgi güvenliğiyle ilgili diyeyim de böyle bir kalite belgesi ya da işte kendini kontrol belgesi diyeyim oluşturuldu. Var değil mi? Var. Bunu birazdan açalım mı bugün nedir bu? Olur ya istersen hemen bir, bir yarım dakika için tarihinden bahsedeyim. Ee, ISO 9000'in de tarihi. Eğer ben de inceleyince öğrendim. İngilizler başlamış. Bizim bugün ISO 9000 ya da TSE Türk Standardı 9000 ailesi diyeceğim 9000 ve 9002 e gidiyor. Dediğimiz standartın orijinali önce İngilizler yazmış. Sonra da Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO bunu beğenip almış. Sonra da Türk Standartları Enstitüsü de bunu Türkçe çevirip yayınlamış. Bilgi güvenliği konusunda öyle başladı. Ee, İngiliz standartlarının baş harfleri BS bir Standard standart demek. BS 7799 onların bilgi güvenliği standartıydı. Bundan e, neredeyse 5-6 yıl önce bu standartı ikiye böldüler. Birinci kısmını yani iyi bir bilgi güvenliği nasıl olmalıdır kısmını e, Uluslararası Standartlar e, Organizasyonu yani ISO. ISO 17799 olarak yayınladı. Hı hı. Ee, 17.799 olarak çünkü İngilizlerle aynı numarayı veremediler 7.799 önceden ISO'cular başka, başka bir standart için kullanmıştı o yüzden başına bir eklediler 17.799 oldu fakat bu standartın bir eksikliği vardı benim kurumum e, e, bilgi güvenliğini yapmaktadır diye bir sertifika alamıyorduk. Bu çünkü sadece nasıl yapıları anlatıyor. Kendini kontrol ediyordu belki. Ama. Kendini kontrol ediyor. Şöyle yaparsan iyi olur gibi tavsiyelerde bulunuyordu. Hı hı. Bu e, İngiliz standartlarının ikinci bölümü yani e, BS 7799'un ikinci bölümü. Kendini kontrol et ya da dışarıdan birisi gelsin seni kontrol etsin sana belge versin. Yeti, belli bir güvenlik yönetim sistemi oluşturduğuna dair dediğimiz kısım. E, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından şu anda değerlendiriliyor. Şu anda artık son taslak... Dedikleri aşamada tahmin ediyorum 5-6 ay sonra da resmi bir standart olarak yayınlanacak ama şu anda artık numarası belli oldu. Yeni numaramız ISO 27001. Peki ne olacak? Ne olacak şu olacak. Şimdi sen diyelim bir şirketin sahibisin. Ve istiyorsun ki ben şirketimde şirketimde müşteri kalitesine önem verilsin ve hep kontrol edilen ve ileriye doğru giden kalitelerde mal ve hizmet üreteyim istiyorsan sen şirketin sahibi, ortağı ya da yöneticisi diyebilirsin ki bizim kurumumuz işte ISO 9000'deki ilgili ailedeki ilgili standarda göre ...çalışacaktır diyebilirsin ve kurum çalışanlarının bu sertifikayı, bu beyanı almaya yönlendirebilirsin. Onlar da çalışmalarını yaparlar. Sonra dışarıdan bağımsız bir denetçi gelir. Çalışmalarını yeterli görürse onlara bu e, payı bu standardı, bu e, sertifikayı verir. Peki bu denetçiler, evet. yani Türk ülkemizde yeterince denetçi var mı? Şimdi 9000 artık Türkiye'de çok gelişmiş. Ha, onun için de mi? Bu var. ISO 27001 için. Yok. Ne olacak? Geliş, yavaş yavaş eklenecek. Şu anda yurt dışından geliyor denetçiler ufak ufak. Onlar da yavaş yavaş gelişecekler. Peki bu konuda denetçi olmak için ne olmak lazım? Şimdi bu konuda denetçi olmak için e, kurslar var. Hatta bu konuda yani ben de kursu veriyorum. Çünkü resmi ben İngiliz Standartlar Enstitüsü'nün eğitmeniyim biliyorsun. Dolayısıyla onlarla beraber eğitim, eğitimini veriyorum. Fakat e, denetçi olmak için sadece bu e, kursa girip sınavı geçip denetçi olmak yetmiyor. Aynı zamanda bu sertifikayı verecek olan denetliği şirketler var biliyorsun. İngiliz Standartlar Enstitüsü gibi, TSE gibi, başkaları gibi. Onlardan herhangi birinin e, bünyesinde çalışmak lazım. Hmm. Dolayısıyla o şirket çalışanı ya da o şirketin e, atadığı, o şirketin e, geçici olarak, sözleşmeli olarak tuttuğu kişilerden biri olmak gerekiyor. Peki sen de o zaman şu anda Türkiye'de bulunan az sayıdaki denetçilerimizden biri misin? Yapıyor musun böyle bir şey? Hayır, ben e, denetçi eğitimi verdiğim, resmen denet, e, şeyde e, karakteristimi denetçi yazabilirim, yazabilir durumda olduğum halde e, denetçi olabilmek için önce bir başka denetçinin gözetiminde 45 gün denetim yapmak lazım. Anladım. Ben henüz bu aşamayı tamamlamadığım için kendi başıma denetim yapamam. Ama bir başka denetim, denetçinin, bir başka baş tetkikçinin, denetçinin gözetiminde çalışabilirim. Peki sonra bu denetçi denetleyecek ve senin e, genel bu konudaki güvenlik kaliteni görüp sana bu belgeyi verecek ya da vermeyecek şirket olarak. Kesinlikle ya da diyecek ki şunları düzelt öyle vereyim. Peki bugüne kadar... Hani herhangi şirket değil ama özellikle finans e, kuruluşlarının bu tür bir belgeye sahip olma zorunluluğunun olmaması evet. anormal değil mi? Normal Şimdi bir taraftan teknoloji gelişiyor standartlar da gelişiyor bunlar işte bu 27001 daha resmen ortada fiilen ortada yok bile biliyorsun. Bu 27001 benim tahminim işte bu yıl sonu ya da 2006 başı gibi resmen gerçekleşti. Türk Standartlar Enstitüsü çok hoş bir şey yaptı daha ISO bu belgeyi almadan İngiliz standartından direkt Türkçe'ye çevirip Türk standartı olarak yayınladı aslında resmen şu anda bir Türk standartımız var bizim bu konu için. Ama bu da mesela finans şirketlerinin akma ilk bankalar geliyor. Burada olması gereken işte bankalar kanununda yapılacak bir değişiklikle ya da belki de bir BDDK kararnamesiyle bankalara süre verecek denecek ki işte önümüzdeki iki yıl içinde mutlaka bunu alın. Peki Murat bu şey ülkeler arası. Yani çok saçma bir soru soruyor olabilirim ama değişmez mi bunun standardı? Yani ülkenin kendi e, işleyiş şekli, mantığı, iş hayatındaki alışkanlıkları, teknolojiye yakınlığı. Şimdi 27001. Bir yerlere göre uyarlanan ve getirilen bir şey değil mi sonuç olarak? Doğru. Bize ne kadar uyuyacak? Bu? Yani böyle bir şey var mıdır? Ee, Saçma mı bir soru? Yo doğru bir soru. Bazı standartlar için bu çok doğru. Çünkü bazı standartlar ülkenin bazı kanunların atıfta bulunur. Ki ilgili ülkenin şöyledir böyledir. Fakat e, 27001 özelinde konuşursak böyle bir sıkıntımız yok. Çünkü 27001 aynı 9000 gibi. 9.001 Amerika'da da, İngiltere'de de, Almanya'da da, Türkiye'de de aynı standart. Ama... Her ülkeye uyuyor. Nedeni standardın çok özel olmayışı, Çok genel tanımlarda bulunuyor. Mesela yine herkes daha çok onu bildiği için 9000 örneğini vermek istiyorum. Bir kurumun ISO 9000 kalite belgesi alması demek o kurumun dünyanın en kaliteli ürününü ya da dünyanın en kaliteli hizmetini üreteceği ya da üreteceği anlamına gelmiyor. Şu anlama geliyor. Ben ne kalitede ürün üreteceğimi biliyorum, takip ediyorum, bunu yazılı süreçlerle yapıyorum. Ve bu sayede de ürettiğim her, ne dedim, ben mikrofon üretiyorum, <gülüyor> ürettiğim her mikrofonun özelliği birbiriyle aynı. Ben söz verdiğim kalitede mikrofon üretiyorum her seferinde. Hmm. ISO 27001'e sahip olmak da senin mutlak %100 güvenlik seviyesine sahip olman anlamına gelmiyor. Zaten %100 güvenlik yok, bunu birçok kez konuştuk. Ama şunu garanti ediyor, sen güvenlik risklerini biliyorsun. Bunları yönetiyorsun senin başına bu hack edilmeyeceğin anlamında bir başkası senin herhangi bir bilgini verini çalmayacağı anlamına gelmiyor ama sen riskleri biliyorsun bunları yönetiyorsun azaltmaya çalışıyorsun ya da belirli riskler varsa ama bunu düzeltmek ortadan kaldırmak çok pahalıysa bunu kabul ediyorsun ama bu şunun gibi yani bir taraftan da nasıl diyeyim özellikle Amerika'da bu çok geçerli bir şey ya. Ee, işte dükkanın önünde <gülüyor> muz kabuğu düştü adamı o dükkanın önünde ayağını kırdıysa dükkandan ya da belediyeden tazminat alabiliyor ya da işte çocuk havuzda bin, bir yere kafasını çarpıyorsa bu konuda uyarı yazılmadığı için olabiliyor evet. falan yani aslında bunun mantığı şu galiba 27.001'in sonuç olarak yani her türlü uyarı. E Uyarı anlamında da yani personelin uyarı anlamında da yeterli bir eğitimi ve bilgi donanımını vermiş olması gerekiyor. Tabii bu zorunluluklardan yani, standartın bu güvenli... tartışmasız ya da seçimsiz noktalarından bir tanesi. Hı hı. Bir bilgi güven yönetim sistemi bir mekanizmayı yarattıktan sonra bununla ilgili tüm çalışanlarını şirketine düzenli olarak dışarıdan gelip giden ama şirketinin e, bordrosuna yer almayabilir kontrat ...çalıştırdığın kişilere bu eğitimi vermek zorundasın. Bunu anlatmak zorundasın. Ee, bu şuna benziyor. Biz mesela biz kendi hayatımızda da yapıyoruz. Örnek deprem. Şimdi biz Dep Türkiye'de, İstanbul'da deprem riski var mı var? Biz bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Evet. Peki ne yapıyoruz? İşte, yok, bir şey, yani bir şeyler yapıyoruz. Yani, farkında yani bilerek ya da yaptık. İşte e, normalde başka bir yerde yapmayacakken e, dolaplarımızı eşyalarımızı duvara sabitliyoruz onları vidalıyoruz ondan sonra çürük binaları tercih etmiyoruz e, mümkün olduğunca güçlü binaları da binamızda bir problem varsa bunu tamir ettirme yoluna gidiyoruz ama bunun dışında kalan bir risk varsa da bunun farkındayız ve bunu kabul ediyoruz. Evet, yani sonuç olarak teknolojideki güvenlik adına bir bilinçlendirme raporu gibi bir şey oluyor. Ya da Doğru. belgesi gibi bir şey Doğru. oluyor. Buradaki en önemli şey şu, sen... E bir şirket yöneticisi olarak 27.001'i istersen çalışanlarından çalışanların sana bunları baktıklarını gördüklerini kanıtlar bir yapı kurmak zorunda olacaktır. Bu da e, kanuni ya da hukuki yolları e, daha kolaylaştıracak zannedersen çözümleri. Peki e, böylece bu haftaki programımızın sonuna geldik. Teknik yönetmen arkadaşımız Erdem Esatoğlu ve ben Banu Zeytinoğlu. Ben de Murat Lostar. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın. Hepinize güvenli günler. Hoşçakalın.